Bölüm 343 Namaz kılan kimsenin önünden geçmenin haram oluşu Hadis 1760 Ebu cühem Abdullah bne Haris İbne Sımme elensiden Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu